İnkar edenler, iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.